Hazreti Hamid'le Aksaray'ı camiden çıkmış dört kapıdan, dört tane oldu Hamid'le Aksaray'ı. Aman yavrum. Her kapıda duran el, şeyin elini öpüşler. Şimdi sağlıkta diyorlar ki bizim kapıdan çıktı. Solda kapı, hayır bizim kapıdan çıktı Biz de elini öpüyor sol kapıdan, sağ kapı. Ön, <gülüyor> dört kapıdan öpüyorlar. Herkes öpmüş. Ya, kırk kadar balık olur, kırk tane olurlar. Onlara büdela tabi edin, büdela. büdela. Bizim bildiğimiz sana bu da ayarlar için burada, o demokman azim değil o. Büdela demek, bedel bir demek. Hem burada ha. böyle görünür, burada üniversite şey var. Aynı adamı Mekke'de vurursun. Orada oh, otururuz. Oh, Bede. Tayinler duymadığı vakit için. Işte. Bülere bedel bırakan demeyiz. Bunlar 40 kişidir. 40 tane de olabilir bir veliullah. 22'si erkek, 18'si kadındır. Kadınlarda da vardır.